Allahu bilahe min shaitan rajim. Bismillahi r ve sallam alaika ya sade al-awdin ve laa khidin. Ve ila cemil al-mbiayi ve al-mustalim. Ve ila cemil al-jamiyyi. Ve alhamdulillahir Rabbi al Bugün inşallah hep beraber Allah'ın el mühi ismini anlamaya çalışacağız. Mühiy demek. Birülten demektir, hayat veren demektir, hayatların çeşitlerini yaratan demektir. Çeşit çeşit hayatlar yaratan demektir. Bir mutlak hayat vardır. Bu hayat Allah'ın hayatıdır. Allah'ın Hey isminin Allah'taki tecellisidir. Bir de mukayyet hayat vardır. Allah hay ismiyle tecelli edip, mühiy ismiyle dirildiğinde bu da mukayyet hayattır. Yani hayatı bağımsız olarak yoktur. Allah'a bağlı olarak vardır. Allah'ın tecellisiyle varlıkta duruyor, hayat bulmuş oluyor. İnsan içinde aynı şekilde bir zahiri hayat, bir de manevi hayat vardır. Bir dünya hayatı vardır, bir de ahiret hayatı vardır. İki hayat birbirinden farklıdır. Nasıl ki insan ana karnındayken farklı bir hayat yaşıyorsa, dünyaya geldiğinde onun hayatı farklı olmuştur. Kıyamet yerine gittiğinde, kıyamet yerindeki hayat yine farklıdır. Dünya hayatıyla ahiret hayatı arasındaki tam orta hayattır. Bir yönüyle dünyaya, bir yönüyle ve ahirete benzer. Hesaptan sonra bir de ahiret hayatı vardır. Ahiretteki hayat da iki türlüdür. Biri cennet hayatı, biri cehennem hayatı. İkisi birbirinden farklıdır. Allah ikisine de ebedi dedi. Cehennemdeki hayat için Allah buyurdu ki ayet-i kerimede Onlar orada ne ölürler ne de yaşarlar. Ölüm yok ki ölsünler. Ölümü temenni ederler ama ölüm yoktur. Ama onlar orada ne de yaşarlar dedi. Yani öyle bir hayat ki Ölümle yaşam arasındaki bir hayat. Çünkü Allah sadece diri olarak yaşamaya hayat demiyor. Bir insan için eğer o iman etmemişse, Allah'ın ayetlerini dinlemiyorsa, Allah ona ölü dedi. Eğer Allah'ın ayetlerini İnkar ediyor veya yalanlıyor veya ciddiye almıyorsa Allah ona ölü dedi. Onun için buyurdu ayet kelime kerimede, Resulüm ölülere sen mi işittireceksin? Onlar ölüdür. Onlar hayvan gibidir buyurdu. Bir çoban hayvana bağırırken hayvan çobanın ne söylediğini anlamaz. Bir ses işittir ama ne söylediğini anlamıyor. Onlar da öyledir dedi. Hayvan gibi. Allah'ın ayetlerini dinliyor ama bir şey anlamıyor. Anlamak istemiyor, aklını kullanmıyor, işine gelmiyor. Allah onlara da ölü dedi. Zahiri olarak, beşeri olarak diridir ama manevi olarak, insani olarak, Hazreti İnsan olarak ölüdür dedi. Yani insani tarafı Hazreti insan tarafı ölüdür. Allah'ın kendisine nefeti ruhla dirilmemiş. Aynı şekilde Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin dedi. Onlar diridir. Onlar Allah katında rızıklanırlar. Zahiri olarak baktığımızda o ölmüştür, öteki diri gibi görünüyor ama Allah tersini söyledi. Ne diyoruz? Sadakallahu'l-Azim. Allah doğruyu söylemiştir. Bu durumda bize düşen nedir? Rabbimizin bize söylediğini anlamaya çalışmaktır. İnsan doğarken Allah ayet-i kerimede buyurdu, siz ölüyken sizi biz dirilttik. Biz öldürürüz yine biz diriltiriz. Hayatın hangi safhasında olursa olsun dirilten odur. Allah ait kelime de buyuruyordu, Toprağı ölümünden sonra dirilten Allah'tır. Rahmetini indirir, yağmuru indirir. Kupkuru olmuş toprak, bir de bakarsın ki dirildi. Rahmetiyle dirildi. Allah toprağı insana örnek olarak veriyor. Buyuruyor ki, sizi de böyle diriltiriz. Aklını kullan, anlamaya çalışıyor. Nasıl ki rahmetimizi indirip toprağı diriltiyorsak, siz öldükten sonra da sizi öyle diriltiriz. Bu zahiri dirilişti, bir de manevi dirilişi var. Biri iman edince neye iman edecek, nasıl iman edecek? Allah'ın indirmiş olduğu kitabına, Kur'an'a, vahye iman edince Allah'ın rahmeti onun gönlüne iner. O, o vahiy ile dirilir. Toprak için yağmur neyse insan için de vahiy odur. O vahiy bir gönüle inmedikçe onun dirilmesi hiçbir şekilde mümkün olmaz. O kendini istediği kadar diri zannetmiş olsun. İnsan dünya hayatını yaşarken bir onun maddi hayatı vardır, bir de manevi hayatı vardır. Zahiri olarak yer, içer, evlenir, gezer. Zahiri olarak hayatını yaşar. Beden bir beşer olarak bunlardan tat alır, lezzet alır, hastalanır, sahat bulur. Bu onun beşeri hayatı, zahiri hayatıydı. Bir de onun manevi hayatı vardır. Diğer varlıkların bu şekildeki... Manevi bir hayatları yoktur. Allah insana ruhundan nefettiği için bir de onun manevi hayatı vardır. Manevi hayatı da burada, bu hayatta yaşaması lazım ki diri olsun, diri olarak Rabbine dönmüş olsun. Diri olarak cennete gidebilsin. Eğer ölüyse gideceği yer cehennem olur. Allah'ın mühri ismiyle tecelli edip yarattığı hayatın bir de mertebeleri vardır. Bunlardan bir tanesi ruhani hayattır. O tamamen insana özel bir hayattır. Ruhani hayat. Allah'ın ruhundan nefettiği ruhuyla yaşadığı hayat. Allah'a yakınlığı aşkı, muhabbeti aşıklığı tattığı hayattır. Bunun üzerinde ne vardır? Allah'ın zatî hayatı vardır, mutlak hayatiyeti vardır. Onun bir altında ruhani hayat vardır. Ruhani hayatın bir altında da meleki hayat vardır. Meleklerin yaşadığı hayat vardır, melekut alemindeki varlıkların yaşadığı hayat vardır. Bir de beşeri hayat, yani hayvani hayat. Hayvan demek, Allah'ın hay ismiyle diri olanlar demektir. Bu hayvani hayatı insan beşer olarak, zahiri olarak yaşadığı hayattır. Hayvanların yaşadığı hayattır. Onun bir altında nebati hayat vardır. Ağaçların, otların, çiçeklerin yani Allah'ın rahmetini, yağmuru indirip dirilttiği hayat, nebati hayat vardır. Onun bir altında bir de cemadat hayatı, yani yaratılmış insanların cansız dedikleri, evet, bu doğru değil tabi, her şey diridir. Taşın, toprağın, dağın, madenlerin, Geriye kalan bütün varlığın yaşadığı bir hayat vardır. Hepsi de Allah'ın mühiy ismiyle tecelli edip hayat verdiği varlıklardır. Bütün varlık. Onun için Allah ayet-i şerimde ne buyuruyordu? Yer, gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Hepsinin tesbihi vardır. Hepsinin hamdi vardır. Dolayısıyla hepsi diridir. Hepsi Rabbini biliyor ve seviyor. Rabbine aşıktır. Ama insan gibi değil. Hayatları onun için farklı farklıdır. Ama insan bütün bu hayatların hepsini birden yaşar. Onun için insan için ne denmiş? Zübde-i kainat. Kainatın üzü. Bütün kainatta, varlıkta ne varsa hepsi insanda mevcut. Dolayısıyla hayatların hepsi de mevcut. Ruhani hayat zaten ona ait özeldir. Meleki hayat aynı şekilde ondan mevcut. Gönül aleminde yaşadığı hayat onun meleki hayatıdır. Hayvani hayatı bedeni tarafıyla yaşar, zahiri taraftan yaşar. O bitki, nebati hayatı taşın, toprağın olduğu hayatı da evet, bedenindeki cansız yani tırnakları, tüyleri, saçı, sakalı buna dahildir. Aynı şekilde o hayatta onda mevcuttur. Nasıl ki tırnağımızı ya da saçımızı, sakalımızı kestiğimizde ağırmıyorsa öteki varlıkta aynı şekilde o varlığı hissetmiyor. Ama nebatların hepsi bunu hissediyor yalnız, bunu biliyor ve tadıyor. Tıpkı hayvanlar gibi, hayvanı hayatının bir altındaki mertebedir ama onlar bunun hepsini hissediyor ve tadıyor, biliyor. Hayvanlar ölünce onlara mevut denir. İnsan ölünce ona mevt denmez. Ne denir? Allah ne buyurur? Ona tevfi buyurur. Tevefi. Vefat etti denir. Ahdine vefa gösterdi denir. Rabbine döndü denir. Ama beden itibariyle mevt olmuştur, ruh itibariyle tevefi etmiştir, vefat etmiştir. Ahdine vefa gösterip Rabbine dönmüştür. Eğer biri ruh tarafından mahrum kalmışsa, kendi kendisinden ruhundan mahrum kalmışsa, o mevt olur. O leş olur yani. Çünkü ruhu ahde vefa etmedi. O ruhu Allah neden ona emanet olarak vermiş? O olsun diye. Onu kaybettiyse artık o hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağı gidir mevcut olur. Dolayısıyla onun huzura kabul edilecek bir tarafı da kalmamıştır. Onun manevi tarafı sadece nefis tarafı olmuş olur. Kendi kendine ürettiği evet, vehmi olan nefsi kalmıştır. Tabiri caizse şeytani tarafı kalmıştır. Allah insanı bu dünya hayatına ebedi hayatını kazansın, yani Hazreti insan olsun, ahdine vefa göstersin, Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olsun, Allah'ın nuri olsun diye göndermiştir. Ama insan eğer, dünya hayatının seline, ırmağına kapılırsa, kendini kaybeder. Dik duramazsa, yaşadığı hayatın efendisi olmazsa, kölesi olur. Hayat ırmağına kapılır. Yani herkes böyle yapıyor, biz de böyle yapalım. Herkes bunu seviyor, biz de bunu sevelim. Herkes bunun peşinden koşuyor, biz de bunun peşinden koşalım. Herkes bizi öfsün, insanlar bizi takdir etsin, sevsin, beğensin dediğinde ırmağa kapılmıştır. Irmağa dalmıştır. Hayatın efendisi değil, kölesi olmuştur. Herkesin kölesi olmuştur. Tavrını ortaya koyamamış. Dik duramamıştır. Irmağa kapılmış. Sele kapılmış. Cehenneme doğru gidiyor demektir. Ama eğer yaşadığı hayatın Efendisi olursa nasıl hareket eder? Rabbine iman eder. Hazreti insan olmak için tavrını ortaya koyar. Kim ne yapmış? Kim neyi istiyor? Kim nasıl olmasını istiyor? Ona bakmaz. Rabbim benden neyi istiyor? Nasıl yapmamı istiyor? Nasıl Hazreti insan olurum? Allah'a dost olurum? Allah'ın rızasını kazanırım diye hesap yapar. Bunun için tavrını da ortaya koyar. Hayatının efendisi olur. Hayatın efendisi olur. Öteki, öteki hayatın kölesi olmuştur. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Bugün azsınız, yarın çok olacaksınız. Bir sahabe sordu, Ya Resulallah, yine böyle mi olacağız? Buyurdu ki, hayır. Selin getirdiği çer çöp gibi olacaksınız. Yani işe yaramaz. Çer çöp gibi. Sele kapılmış çerçöp gibi. Hayatın efendisi değil, hayatın kölesi olmuş. Hayat ırmağına kapılmış çöp olmuş. Eğer birinin bir hedefi yoksa, Hazreti insan olma hedefi yoksa bu hayatta Allah'ın muradını gerçekleştirmek için bir çabası, gayreti yoksa onun çöpten farkı olmaz. Sadece dünya hayatını eğer düşünüyor, onun hesabını yapıyorsa, onun Hazreti İnsan olması mümkün değildir. İnsanlığını, Allah'ın kendisine nefret ettiği ruhu kaybetmemesi mümkün değildir. Hele bir de bundan haberi yoksa Rabbini dinlememiş demektir. Rabbinin vahyini dinlememiş demektir. Oysa ki insan, akıl sahibidir, irade sahibidir. Allah ona akıl vermiş, anlama kabiliyeti vermiş. Fıtrat itibariyle onu Hazreti İnsan olarak yaratmış. Müslüman olarak yaratmış. Allah'ın mühri ismiyle ilgili ayetleri hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Keyfe tefurune billah. Siz Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Nasıl inkar edebiliyorsunuz? وَكُمْتُمْ اَمْوَاتًا فَا اَحْيَاكُمْ Siz ölüyken sizi dirilten O'dur. ثُمَّ يُمِتُكُمْ Sonra sizi öldürür. ثُمَّ يُحِيُكُمْ Sonra bir daha diriltir, sünme ilehi turca un. sonra siz ona götürüleceksiniz onun huzuruna çıkarılacaksınız benzur ile asari rahmetilda Allah nazar et dedi bak dedi Allah'ın rahmetinin eserine bir bak dedi كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بعد مَوْتِهَا Allah yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Ona bir bak. Bak, ibret al. Aklını kullan dedi Allah. اِنَّ ذَلِكَ لَا مُحْيِي İşte bu dedi, ölüleri nasıl dirilttiğimizin delilidir. O ölüleri de böyle diriltir. وَهُوَ عَلَى كُلِّ şeyin kadir, Muhakkak ki o her şeye kadirdir. وَمِنْ اَيَاتِهِ اَنَّكَ تَرَلْ erde, خَاشِعَ Onun ayetlerinden bir tanesi de yeryüzünü kurumuş, boyun bükmüş olarak görürsün koşu halinde görürsün Peyda Enzeln aleyhel ma ne zaman ki biz ona suyu indirdik eh tezzet ve Rabb Bir de bakarsın ki o hareketlenir toprak hareketlenir ve kabarır İnne allazi ahyaaha le muhyil meutah Muhakkak ki ona o hayati veren odur elbette ki o ölüleri diriltir İnnehu ala kulli şey'in kadir Muhakkak ki o Allah her şeye kadirdir Vallahu enzele mines semaa'i ma Allah gökten suyu indirir ve ahya bi'hil erde ba'da mevtiha. Yeryüzünü ölümünden sonra evet, o suyla diriltir. İnne fî zâlikelle âyeten li kavmîl yesmeûn. Allah işiten bir kavme, dinleyen bir kavme ayetlerini böyle anlatır. Onlar için bunda ibret vardır. Men amile salihan min zekerin ev Sizden kadın olsun erkek olsun kim salih amel işlerse ve huve yalnız mümin olma şartıyla mümin olarak salih amel işlerse feleh yuhyiyenhu hayaten teyibe. muttaka ona temiz bir hayat Hoş, güzel bir hayat yaşatacağız. Nerede? Dünyada. Hoş ve temiz bir hayat yaşatacağız. Ve nec'diennahum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bir de onların o yapmakta oldukları güzel işlerden dolayı onlara en güzeliyle mükafat vereceğiz. Onların mükafatlarını mutlaka ikram edeceğiz, vereceğiz. Nerede? Bu sefer ahirette. Hem dünyada güzel hayatı Allah yaşatır, hem ahirette. Kim iman eder ve salih amel işlerse, ister kadın, ister erkek olsun. Allah bir kur için bu güzel hayattır dediyse, ondan daha güzeli nasıl olsun? O zaman bize düşen, Hayatımız güzel olsun istiyorsak, güzel bir hayat, temiz bir hayat yaşamak istiyorsak, yapmamız gereken şey nedir? İman edip, salih amel işlemektir. وَهُوَ الَّذ۪ي اَحْيَاكُمْ Size hayatı veren, sizi dirilten O'dur. سُمَّ يُمِيتُكُمْ سُمَّ يُحْيِيكُمْ Sonra sizi öldürecek, sonra sizi bir daha diriltecek. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورُ Muhakkak ki insan çok nankördür. Allah'ın verdiği hayatı Allah'a göre değil de kendisine yani Hazreti İnsan olmak için, kazanmak için yaşamıyor da sanki bir tek dünya hayatı varmış gibi dünya hayatını yaşar ve Rabbine karşı da nankörlük yapar. Sanki Allah'ın onun üzerinde hiçbir muradı yokmuş gibi. Evet. Rabbine karşı nankördür buyurdu. İnna nehnu nuhyi ve nümit ve ileyna mesir Muhakkak ki biz diriltiriz biz öldürürüz ve dönüş de bizedir. Ve ennehu huwa emate ve ehya Doğrusu öldüren de, dirilten de Allah'tır. Ya yuhallazina amenu. Ey iman ettiğini iddia edenler. Ey ben müminum, ben iman etmişim diyenler. İstecibu billahi ve lirrasul. Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ne zaman iza daakum lima yuhyikum. Sizi diriltene, dirilten şeye vahyine, vahiyle davet ettiğinde Allah'ın Resulüne, Allah'ın emriyle icabet edin. Ve enne Allah yehulu beynel mer'i ve kalbi. Bilin ki, muhakkak ki Allah insan ile kalbi arasına girer. Ve ennehu ileyhi tuhşeru. Muhakkak ki O'nun huzurunda toplanacaksınız. Allah ve Resulü sizi dirilten şeye, diriltene davet ettiğinde, O'nun davetine icabet edin, buyurdu. Dirilten neymiş? Vahiymiş. Eğer Allah ve Resulü'nün davetine icabet etmezsek, vahye iman etmezsek, onu ahlaka dönüştürüp amele dönüştürmezsek, ölü olarak kalırız demektir. Onun için kafirler ölüdür, müşrikler ölüdür, münafıklar ölüdür, iman etmeyenler ölüdür. Allah'ın davetine, diriliş davetine icabet edip Allah'ın vahyiyle dirilmeyenler ölüdür. El <Ev> men kane meyten ve ahireni ahu. Ölü iken dilüttüğümüz ve jadalılığınu <cealna lehu> nura. Ölü iken dilüttüğümüz ona bir nur verdiğimiz, nuru neyle vermiş? vahi ile. Yemşibihi fil nas? o nurla insanlar arasında o yürüyor. Kemen meseluhu bi zulamati neyse bir haricin minhâ. İçinden çıkamayacağı karanlıklar içinde kalan kimse gibi olur mu? Eğer Allah'ın vahyiyle nurlanmamışsa, dirilmemişse o karanlıklar içinde kalmış ve içinden Çıkamayacak bir hali yaşıyor. Bir hayatı yaşıyor demektir. Hiç ikisi bir olur mu dedi. Birine nur vermişiz, o nurla insanlar içinde yürüyor. Öteki de karanlıklar içinde kalmış ve içinden çıkamıyor. Kezalik, işte böyle dedi. Ziyyüne, dil kafirine, ma kanu, Kafirlere amelleri, yaptıkları süslü görünüyor. kendileri kendilerinin hayatlarını süslü görüyor, güzel görüyor. Birbirlerine o hayatı süslü göstermeye, yaldızlı göstermeye çalışıyorlar. Oysaki eğer biri Allah'ın vahyine iman ettiyse, Allah'ın vahyiyle dirildiyse, Allah ona o nuru ihsan ikram ettiyse asıl kazanan odur. Hem dünya hayatını hem ahiret hayatını ve mayes tevil ihya velel emvat ölülerle diriler bir olmaz dedi onlar nasıl eşit olsun nasıl misavi olur onlar ölülerle diriler biri ölü öteki diridir inallahi yusmiu men yasha allah dilediğine işittirir yani kim Allah'ın vahyini işitmek isterse Allah ona işittirir. Kim Allah'ı dinlemek isterse Allah ona işittirir. ente bi musmi'in men fil Hitap Resulullah Efendimizedir. Sen kabirdekilere, ölülere işittirecek değilsin dedi. Onlar ölüdür. Manevi olarak ölü oldukları için seni dinlemezler dedi. Allah'ın vahyini dinlemezler dedi. Anlamazlar dedi. Kabirdekilere işitiremezsin dedi. Walla takhulu limen yuctelu fi sebili illahi Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. ben <gülüyor> ahya, bilakis onlar diridirler. Velakin la ama dedi Allah, siz bunun şuurunda olmazsınız, bunu anlayamazsınız, bunu fark edemezsiniz, bunu sezermezsiniz, bilemezsiniz. La yeshurul. İnsanın bir de şuur etme kabiliyeti vardır, görmek, bilmek, anlamak başka şuuretmek farklı bir özelliktir, insandaki özelliktir. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتُلُوا ف۪ي سَبِلِ Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölü demeyin, onları ölü zannetmeyin. Öyle hesap etmeyin. وَلَا تَحْسَبَنْ Bel bilakis dedi, aksine اَحْيَاءَ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُ Onlar Allah katında diridirler. Ve onlar Allah katında rızıklanırlar. Allah onları rızıklandırır. فَالْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِهِنَّ Öyleyse Allah yolunda savaşın. el يَشْرُونَ الْحَيَاةَ bil بِالْآخِرَةِ o kimseler ki Allah yolunda savaşın ne demek? Yani gerektiğinde Allah yolunda ölür. Ölmezsiniz. O zaman siz Allah ile diri olursunuz. Eğer biri hayatını Allah yolunda feda edebilecek duruma gelmişse her şeyini feda edebilecek durumdadır. Bu mümin demektir. Allah da öyleyse Allah yolunda evet, savaşmak için seferber olun dediği eldese yaşun hayatı dünya bilahire o kimse ki dünya hayatını ebedi hayati karşılığında eğer satmak istiyorsa o zaman Allah yolunda savaşsın savaşsın ve ölsün ölmeyi göze alsın yumen yuqatil fi sebilillah Her kim ki Allah yolunda savaşırsa ve yuhtel ev yeglib ölür veya galip gelirse fe sefe nuhtihi azima biz ona büyük bir azim bir ecir vereceğiz yani savaşsın ister ölsün ister galip gelsin ölümü göze alsın yalnız Bir de Allah ahirettekiler için, onların kaybedenler için, onların ne söyleyeceğini evet. buyuruyor. Ya kulu ya leyteni, qaddamat li hayati. Evet, kaybedenler diyecekler ki, ahirette evet, ne olurdu? Keşke ben bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim, ebedi hayatım için bir şeyler yapsaydım, takdim etseydim. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَدُوا د۪ينَهُمْ لَهُوَنْ وَلَع۪يبًا O kimseler ki dinlerini oyun ve eğlenceye alırlar. Eğer biri hayatını Allah'ın kitabına göre yaşamıyorsa, dinini oyun ve eğlenceye almıştır. Dininin aslını, Öğrenmeye çalışmıyorsa, böyle bir derdi yoksa, böyle bir çabası, gayreti yoksa, onu oyun gibi zannetmiştir. İşte şunu şöyle yaparız, bu tamamdır. Kurtuluruz. Sen Rabbini dinlemedin hala. Rabbini dinlemeye tenezzül etmiyorsun. Benim buna ihtiyacım yok diyorsan, Allah seni kuli olarak nasıl kabul etsin, nasıl kabul eder? Bu durumda onlar dinlerini Oyun ve eğlenceye almış, şaka gibi zannediyor. Vakılethumun hayatı dünya, onları dünya hayatı mağrur etmiştir, aldatmıştır. Dünya hayatını tercih etmiş, onun için dünya hayatıyla aldanmış ve mağrur olmuştur. Vel yevme nensahum kema nesu liqa'i Onlar nasıl ki bu günü unuttularsa yani ahiretteki hesabı o ahireti ebedi hayatı unuttularsa biz de onları öyle unuturuz Hazza ve evet. makânu bi ayatina Onlar ayetlerimizle cihad ettiler, münakaşa ettiler, ayetlerimizle savaştılar onlar. Yani ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için başka şeyler söylediler. Ayetlerimizi bırakıp başka şeylere daldılar. Eğer böyle yapmışlarsa, onlar bizi unutmuş, biz de onları unuturuz. O gün biz de onları unuturuz. Onlara unutulmuş muamelesi yapacağız. Kullu nefsin zaiyetul Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Ve inna ma ucurekum yamel. Kıyamet herkesin ecri Kıyamet günü tas tamam ödenecektir Femen zupsiha anil nar kim o gün ateşten uzaklaştırılırsa ve utküler <gülüyor> cennet ve cennete girerse o cennete konulursa fakat faz. muhakkak ki o büyük bir kurtuluşla kurtulmuştur. Muradına ermiştir o. Ve mel dünya illa meta'ul ghurur. Dünya hayatı ise aldatıcı bir hayattan başka bir şey değildir. Kıyamet günü insanlar Cehenneme götürülürken her bir topluluk cehennemin kapısına geldiğinde cehennemin kapısındaki melekler onlara evet, soru sorar. Ya meşerel cinni vel ins. Cehenneme gidenler evet, hem cinler hem insanlardır. Allah buyurur ki ey cin ve insan topluluğu elem ye'etikum resulun minkum size sizden sizin içinizden resullerimiz gelmedi mi yakussune aleykum ayati size ayetlerimizi okumadılar mı ayetlerimizi kısa edip anlatmadılar mı ve yunzirunakum liqa'a yevmikum haza sizi bugün de uyarmadılar mı bugünün geleceğini size haber vermediler mi قالوا şehidna ala enfusi onlar derler ki evet biz kendi nefsimiz üzerinde şahitlik ederiz ki evet geldiler ve anlattılar ve garra tumul hayatud dunya dünya hayatı onları aldattı mağrur etti onları onlar dünya hayatına kapıldı bunun için ayetlerimizi okuyan ayetlerimizi okuyan resuberimizi dinlemediler ve şeydu ala enfusi onlar kendi aleylerinde böyle şahitlik yaparlar <gülüyor> enım kanu kafirum muhakkak ki onlar kafirdirler onlar kafir olmuşlardır onlar imanlarını kaybederek ahirete gitmişlerdir. Daha önce anlatmıştım. İnsanın cennete mi gideceği, cehenneme mi gideceği, dünyadayken belli olur. Ahirete gitmeden önce. Yani orada belki şöyle olur ya da böyle olur dersek, Allah'ın ayetlerine ters düşmüş oluruz. Bütün mesele ahirete giderken imanı kurtarmaktır. Allah ölüm anındaki hali evet, anlatıyor. Evet. Buyurdu ki ayet kelime de Ölen eğer sağdakilerden biri ise kitabını önden sağdan alacaksa ona selam vardır. Niye kitabını önden sağdan alıyor? Önünden göndermiş de ondan. Eğer kitabını arkadan, soldan alıyorsa yapması gerekeni arkasında bırakmış. Allah'ın ayetlerine iman etmemiş, salih amel işlememiş, dolayısıyla arkasında bırakmış. O da kitabını arkasından ve solundan alır. Eğer ölen kitabını soldan alan biri ise ona da kaynar sudan ziyafet var buyurdu. Sen ebediyen kaybettin, sen cehennemlisin denildiğinde başından kaynar su dökülür. Orada kayıtsızlığın ziyafet var buyurdu. Eğer ölen nokarabundan biri ise Allah'a yakın olanlardan biri ise, ona da hemen rahatlık vardır, cennet vardır. Allah'ın ona özel muamelesi vardır. Her şey ölmeden evvel belli oluyormuş. Eğer imanı kurtardıysa Allah ona selam gönderir. Onu Hz. da kabul eder. Ama kaybetmişse, ebediyen kaybetmiştir. Dolayısıyla ona da kaynar sudan ziyafet vardır. Eğer gelen Allah'a yakın olanlardan biri ise, mukarrabundan biri ise buyurdu. Evet, mukarrabunun bir de anlattı kimdir onlar? Onlar Allah yolunda yarışanlardır buyurdu. Ebedi hayatını kazanmak için, Hazreti insan olmak için yarışanlar, müsabaka yapanlardır dedi onlarda. Onun için bize düşen son nefese hazırlık yapmaktır. İman ile gitmektir. Bunun için korkup endişe etmek lazım. Acaba ben imanımı kurtarır mıyım? فَاَمَّا مَنْ تَغَىٰ Her kim ki azgınlık yapmışsa, haddini asmışsa, Rabbini dinlemeyip, igvaya, şeytanın igvasına kapılmışsa, hayat الْحَيَاتَ dünya dünya hayatını tercih etmişse. Gani'l cehennem hiyel Muhakkak ki onun varacağı yer cehennemdir. Ya eyhellezine amenu ma Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, size ne oldu böyle? Size ne oluyor? kom bu unürüfi sebilillahi sakıltum ile Er size Allah yolunda savaşa çıkın denildiğinde yerinize yığılıp kaldınız yerinizde çakılıp kaldınız Eraditum bil hayatı dünya Minel ahireti siz dünya hayatını ahiret hayatına tercih mi ettiniz? Kemame dünya fil-ahireti illa qalila. Dünya hayatı ahiret hayatı yanında pek azdır. Küçücük bir şeydir, basit bir şeydir. Dünya hayatını ahiret hayatına tercih mi ettiniz? la lâ yercûne liqâenâ bize kavuşmayı arzu etmeyen ya da onu ümit etmeyenler waradu bir hayatid dunya dünya hayatına razı olup yetinenler yetinmiş olanlar hutmen nu biha onunla dünya hayatıyla mutmain olup rahatlayanlar veldinenhum an ayatina gafilun onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmediklerinden, dinlemediklerinden, anlamadıklarından dolayıdır وَمَا الْحَيَاتُ dünya illa لَعِبٌ ve لَهُونَ Dünya hayatı bir oyundan, bir oyalanmadan başka bir şey değildir. وَلَدَّارُ الْاَخِرَةُ خَيْرٌ Ahiret hayatıysa o, Hayırlı olandır. لِلَّذ۪ينَ <gülüyor> يَتَّقُونَ Kimin için hayırlıydır? Takva sahipleri için. Allah'a karşı sorumluluğunu bilip, kabul edip, yerine getirmeye çalışanlar için ahiret hayırlıydır. Ötekileri için, ötekiler için cehennemdir. اَفَلَا <gülüyor> تَعْقِلُ Siz akıllanmayacak mısınız? Aklınızı başınıza almayacak mısınız? ziyne lillezine keferu hayatı dünya kafirler için dünya hayatı evet. bezendi süslü göründü ve evet. yaskarune minellezine amenu vellezine teqav o kafirler onlarla alay ediyorlar eğleniyorlar takva sahipleriyle Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmeye çalışanlarla eğleniyorlar. Dalga geçiyorlar. Onları küçümsüyorlar. Yani kendilerini akıllı, onları akılsız görüyorlar. Oysaki iman edip takva sahibi olanlar fevqahum yevmel kıyame. Kıyamet günü onların evet, fevkindedirler. Üzerindedirler. Asıl o zaman onlar, onlar onlarla alay edecek. Vallahu yer zukumen yaşa bi geyri hisab Allah dile hesapsız rızık verir. Ben kana yiridu hayatı dünya ve ziyreti her kim ki dünya hayatını isterse, arzu ederse, tercih ederse, dünya hayatındaki süsü, ziyeti tercih ederse, nufu fi ilehim amallerim fiha. biz ona orada dünyada yaptıklarının karşılığını tamamen öderiz hiçbir şeyi eksik bırakmadan öderiz hum fiha la hiçbir şekilde onlara bir haksızlık yapılmaz ama ahiretten nasibi yok. kulayki ellezine lesa lehum fil ahireti illa nar işte bunlara ahirette sadece ateş vardır habitat ma seneu fiha ve batil makanu yamelun. eğer onlar ahiret için kendine göre bir şeyler yapmış çalışmış olsalar bile onların amelleri boşa gitmiştir her ne yapmışlarsa dünyayı dünya hayatını tercih ettikleri için amelleri boşa gitmiştir. Amelleri yaptıkları batıl olmuş, boşa gitmiştir. Allahu yebsu turizka limen yasha. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve yaqadir bir diğerine de dızkı takdir eder yani bir miktara bağlar kısıtlar ve ferihun bi hayatı dünya o dünya hayatını tercih edenler dünya hayatıyla evet, ferahlanır mümtazlar onunla ferahlarlar. ve mal hayatı dünya fi'l ahireti illa meta oysaki ahiretin yanında dünya hayatı bir yol azığından ibarettir. Lehum azabun fi'l hayati'd dunya onlara dünya hayatında azap vardır. Ve'l azabu'l ahireti eşak Akhirit azabı ise onlar için daha zordur. Ve maalehum min Allahi min waq. Onları Allah'tan koruyacak. Hiç kimse de yoktur, olmaz. Elle din'e istehibun hayatı dünya, ala alaakhir o kimseler ki dünya hayatını sevip ahirete tercih ederler ederler ve yesudune an sebilillah bir de Allah'ın yolundan çevirirler dünya hayatını tercih etmekle Allah yolundan çevirmenin nalarakası var eğer biri dünya hayatını seviyor dünya hayatını ahirete tercih etmişse aynı şekilde insanları dünya hayatını Sevmeye, kazanmaya davet eder de ondan. Böyle yaptığında, analar, babalar genelde böyle yapıyor. Kendi çocuğuna dünya hayatını sevdirmeye çalışır. Evet, okul okutur mesela. 10 sene, 15 sene gönderir, okutur. İlle de nedir? Dünya hayatını kazan. Ya çocuk okulu bitirmeden öldüyse ne olur? Cehenneme gitsin. Böyle yapmış olmadı mı? Çocuğunu Allah yolundan alıp koymuş olmadı mi? Evet, onun için dünya hayatını akılte tercih edenler bir de Allah yolundan çevirirler dedi. Allah'ın yolu önünde set olurlar dedi. Ve ibnu Yahaa Onu eğri gösterirler, onu eğri olarak görmelerini ister. Kendisiyle beraber olanlara ahiretin yolunu, Allah yolunu eğli gösterir. Ahireti dünyaya tercih etmeyi yanlış gösterir. Ulaike fî delâlin be be'id İşte onlar uzak bir sapıklık içindedirler. Uzak bir delalet içindedirler. O kadar uzaklaşmış ki artık yola gelemiyor, gelemez. Zarīke bi ennehumus dhabur hayatı dünya al al Bunun sebebi onların dünya hayatını sevip onu ahirete tercih etmiş olmalarıdır. Ve en la yehdil kawmel kafirin. Kesinlikle Allah kafirleri hidayete erdirmez. Bunlar kafirdir. Allah kafirleri hidayete erdirmez. Bunlar hakkı, hakikati inkar ediyor. Allah'ın söylediğine bak, bir de onların söylediğine bak. Hakikati örtüyor ve bunlar kafirdir dedi Allah. Allah bu kafirleri hidayete erdirmez dedi. Allah imandan sonra kafir olanları için Allah onların gözlerini, kalplerini, kulaklarını mühürler buyurdu. وَسْبِرْ نَرْسَكْ Sen sabret dedi. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Dolayısıyla bütün müminleredir. Sen sabret. مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشِيلِ Sabah akşam Rabbine yalvaran, dua eden, O insanlarla beraber ol ve onlarla beraber sabret. Yürüdüğüne veşehu Onlar Allah'ın cemalini isterler. Evet. Onlar Allah'ın cemalini ister. Yürüdüğüne veşehu Ve la te'addu aynâke anhum turidû zînetel hayâted dünya hayat dünya <gülüyor> Dünya hayatına gözünü dikme. Dünyaya bakma, dünya hayatının zinetine bakma, dünya hayatını arzu ederek o sabah akşam Rabbinin cemarını isteyenlerden ayrılma, gözlerini onlardan ayırma. Wallatutiy, men akfan na kalbehu an zikrine. Zikrimizi gafil olan zikrimizden gafil olanlardan. Zikrini, e, zikrimizden, kalbini gafil kıldıklarımızdan, kıldıklarımızla beraber olma. Onlar zikrimizden gafil oldukları için dünya hayatını tercih etmişler. Zikir, evet, Kur'an'dır, Resulullah Efendimiz'dir, Allah Allah demektir. ve heva ehub ve kane emruhu onlar kendi keyiflerinin ardına düşmüşler işleri aşırılık olmuş bunlara uyma. bunlara tabi olma bunlarla beraber olma dünya hayatını tercih edenlerle beraber olmak bizi de onlardan yapar Kiminle beraber olmamız gerekir. Allah'ın cemalini isteyenlerle beraber olmamız lazım. Allah onlarla beraber ol. Diğerleriyle beraber olma. اَلَّذِينَ دَلَّ زَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ دُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنْعَ Onlar dünya hayatında yaptıklarından dolayı güzel yaptıklarını zannederler. Dünya hayatını kazanırken kendisi güzel yaptığını zanneder. Etrafındakiler onu takdir eder. Dünya hayatını tercih ettiği için onun yaptıkları boşa gitmiştir. Allah kıyamet günü onu huzura aldığında Hiçbir şeyi beraber götürememiş. Dolayısıyla bütün çabası, gayreti, hayatı boşa gitmiştir. Boşa geçmiştir. Evet. Ayet devam ediyordu. Böyle yapanlar ayetlerimi ve Resullerimi Alaya almış ve eğlenmiş olanlardır. Böyle yapanlar alaya almış, ciddiye almamış alaya almıştır. İnnehu men ye etirrabehu mücrima. Her kim ki Rabbine mücrim olarak, suçlu olarak gelirse ve innelehu cehennem. Muhakkak ki ona cehennem vardır. لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا Orada ne ölür, ne de dirilir. Ne ölür, ne de yaşar. Her kim Rabbine suçlu olarak gelirse, mücrim olarak gelirse, ne demek? Rabbine karşı cürüm işlemiş. Rabbine karşı. Rabbini dinlememiş yani. Bundan büyük cürüm olmaz. Evet, ne buyurdu? Muhakkak ki ona cehennem vardır. Ulâike'l-lezîne keferû bi âyâti rabbihim ve liqâ'ih. İşte bunlar o kimselerdir ki Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar etmişlerdir. Ve habita a'mâlühum. Onların amelleri boşa gitmiştir. Ve lenukîmu lehum yevme'l-kiyâmeti veznâ. Kıyamet günü onlar için bir terazi tutmayacağız. Allah'ın ayetlerini ve Allah'a kavuşmayı, likasını, vuslatı, hem dünyadaki kavuşmayı, hem ahiretteki kavuşmayı evet, yok saydığında, yalan saydığında ne olur? Allah onlar için, yani amel işlemişler, namaz kılmış, oruç tutmuş, hacca gitmiş, ibadet yapmış. Allah onlar için bir terazi tutmayacağız buyurdu. bizim evladımız olsa, bizim sözümüzü dinlemese, ama hep güzel şeyler yapsa, ama bizim sözümüzü dinlemese, ona karşı tavrımız ne olur? Ya da biz biriyle bir haber göndersek, git evladıma şunu söyle, biri gidip ona söylerken, o da onu dinlemese, ciddiye almasa. Onu baba olarak kabul etmiş midir? Etmemiştir. Ciddi almış midir? Almamıştır. Onun için Allah ayetlerini dinlemeyenleri mücridim olarak kabul eder ve bunun cezası ebedi cehennemdir dedi. Onlar için güzel şeyler mi yapmışlar? Onları onlar için bir mizan tutmayacağız, terazi tutmayacağız. Allah kâfirlere terazi tutmaz. Niye? İmanını kaybetmiş. Efemen ve adına huvadan hasena kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve hu ve laqihi <gülüyor> vaadimiz onun için gerçekleşip o ona kavuşunca o kendisine vaad ettiğimize erişince kemen metağnahu metaal hayatı dünya. Bir de dünya hayatının geçici zevkini yaşayıp da kendisine yaşattığımız, yaşattığımız kimse Allah ikisi arasında kıyas yapıyor. Zümme huve yevmel kıyameti minel muhdarin. Sonra huzurumuza gelip huzurumuzda daha doğrusu o hesabı vermeye geldiğinde bir onun haddi vardır. Bir de kendisine vaatde bulunduğumuz kimsenin hadi vardır. İkisi bir olur mu? Biri dünya hayatını sonuna kadar yaşamış. Geçici zevkini yaşamış. Öteki de ebedi hayatını kazanmak için yaşamış. Huzurumuza geldiklerinde bu ikisi bir olur mu? Ve hazir hayat hayatı dünya" ve evet. bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan ibarettir ve inneddarul ahirete lehial haywan gerçek hayat son hayat evet. öz hayat ahiret hayatidir asıl hayat levkanu <gülüyor> ya'lemu Keşke bilselerdi. Bilselerdi ne olurdu? Bunu anlasalardı ne olurdu? Bu hitap Resulullah Efendimiz'edir. <Sessizlik> ya yühen nebi Ey nebim, peygamberim kul li ezvacik, hanımlarına de ki in kuntunne dünyel hayat-ı dünya de ki onlara eğer siz dünya hayatını istiyorsanız ve zine teha dünya hayatının süsünü istiyorsanız ve taale aleyne gelin de ve usur kunne serahen cemila gelin size dünya hayatından İstediğinizi size ikram edeyim ve sizi güzellikle bırakayım, boşayayım. Boşa hepsini dedi. Eğer onlar dünya hayatını ve zinetini tercih ederse hepsini boşa. Bu durumda anlaşılması, buradan anlaşılması gereken nedir? Emir Peygamber'e neyse ümmete de odur. Eşinizi seçerken o dünyayı mi tercih ediyor, ahireti mi tercih ediyor? Buna bakmak gerekiyor. Bir tek namaz kılıyor, Kur'an'ı okuyor demek yeterli değildir. Hep anlatmaya çalışıyoruz. Bir, Allah'ın indirdiği din vardır. Bir de insanların uydurduğu dindir. Bakalım uydurduğu dinde midir? Uydurulan dine mi tabidir? Yoksa indirilen dine mi tabidir? Onun için evlenirken bu tedbiri almak gerekiyor. Em hasiba alladene terahus seyyat yoksa o kötülükleri yapıp duran kimseler en nec'alhum kel ladine amelu ve amilus salihat Yoksa onları iman edip salih amel, işleyenler gibi mi yapacağız? Onların hayatı da onlar gibi mi olacak? Sevaem mehiyahum Onların hayatları bir olur mu? Eşit olur mu? Nasıl eşit olsun? Hem dünya hayatları hem ahiret hayatları nasıl eşit olsun? Onları bir mi yapacağız? Öyle mi hesap ediyorlar? Öyle mi zannediyorlar? Ve mematuhum onların ölümleri bilmiyor olacak aynı mı olsun yani dünya hayatları birbirine benzesin ölümleri birbirine benzesin böyle olur mu sa ma yahkumun eğer böyle düşünüyorlarsa ne kötü hüküm veriyorlar bu ne kötü bir hükümdür biri iman edip salih amel işlemiş öteki kötülükleri yaşayı devam ediyor Onların ile ölümleri birbirine benzesin. Yani ölümleri, yani son nefesteki halleri birbirine benzesin. Hayır, dünya hayatı da birbirine benzemez. Ölürken de biri cennetle müjdelenir, birine de kaynar sudan ziyafet vardır. Hayatları bir olmaz dedi Allah. Eğer birileri böyle düşünüyorsa, ne kötü hüküm veriyorlar buyurdu. وَذَرِ الَّذِينَ تَخَزُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوَا o dinlerini oyun ve eğlence edinen dünya hayatının aldattığı kimseler, o kimseleri bırak. Vagrat ol hayatı dünya, onları dünya hayatı mağrur etmiştir. Vezekir bihi, bunu da, şunu da zikret, şunu da hatırlat, anlat. En Tübsele nefsun bima kesebet. Her kim ki yaptıklarının yüzünden eğer azaba düşerse neyse lehha min dunillahi veliya. Onun için orada Allah'tan başka veli, Allah'tan başka dost bulunmaz. Allah da ona dost olmadığına göre, o Allah'a dost olmadığına göre hiç kimse onu kurtaramaz. Ve la şefi' Ona bir şefaatçi bulunmaz. Kimse ona şefaat edemez. Ve in ta'dil kulle adlin la yukhez minha O orada her türlü fidyeyi Buluşturup getirse de, ondan kabul edilmez. Ulayi çelllediğine üpsülü <gülüyor> bima kese bu. Onlar azalın pençesine düşmüş kimselerdir. Lehum şerabun min hamim. Onlara orada kaynar su vardır içecek olarak. Ve azabın elin elin bir azap vardır. Bir makânı kafir olduklarından dolayı dinlerini oyun ve eğlence yerine aldıklarından dolayı dünya hayatını ahirete tercih ettiklerinden dolayı Allah bunlara dinini oyun ve eğlence edilmiş diyor. Niye oyun ve eğlence edilmiş? Çünkü gerçeği aramıyor, hakikati aramıyor. Rabbi ondan ne istiyor? Bunun derdinde değil. Fa'arid. <gülüyor> sen yüz çevir. En men tevalla Bizim zikrimizden yüz çevirenlerden sen de yüz çevir. Bizim zikrimizden. Ayetlerimizden Allah Allah demekten. Allah'ın hesabını yapmaktan Yüz çevirenlerden yüz çevir. Valim yürüd, illel, hayatı, dünya. Evet. Onlar dünya hayatını tercih etmiştir. Onların tercih ettiği dünya hayatıdır. Onun için onlardan yüz çevir. Niye dünya hayatını tercih etmişler? Zikrimden yüz çevirdikleri için. Zalikum bil enke muktasstum Cehenneme gitmenin sebebi budur dedi Allah. Bunun sebebi çünkü siz Allah'ın ayetlerini eğlence yerine tuttunuz. Ciddiye almadınız. Vagharrat kumul hayatu dunya. Dünya hayatı sizi mağrur etti. Sizi aldattı. Fel <gülüyor> yevme lâ yakhrucûne minhâ onun için siz artık ateşten cehennemden çıkarılmazsınız cehennemden çıkış yok velahum yastahtabûn <gülüyor> affedilmeniz de mümkün değildir onların affedilmesi de artık mümkün değildir tövbeleri kabul edilmez yâ <gülüyor> yuhennâs ey insanlar inne va'dallâhi <gülüyor> hak muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır velâ tagrannakumul hayatu'd-dünya sakın dünya hayatı sizi aldatmasın velâ yagrannakum yagrannakum billâhil gurur <gülüyor> o Allah'a karşı mağrur olan şeytanlar sizi Allah ile aldatmasın Allah'ın rahmeti çoktur bizi affeder dedirtip sizi aldatmasın sizi Allah ile aldatmasın ve otriled ellezine amenu ve amil's salihah Allah iman edip salih amel işleyenleri şuraya dahil eder cennetin tecrimin تحتها el nehar halidin fiha bi izni rabbih rablerinin izniyle onlar atlarından ırmaklar akan cennetlere dahil olurlar tahiyyathum fiha selam'a orada onlara selam vardır وَقَالَ الَّذ۪ينَ عَمَنَ <آمَنًا> İman eden kimse dedi ki يَا قَوْمِ Dedi ki ey kavmim bana tabi olun kum سَبِيلَ رَشَاء Sizi rüşt yolu, yoluna hidayet edeyim Kemale ereceğiniz yola sizi hidayet edeyim evet, İman eden kimse söyledi bunu ya kavmî inne innemâ hâzihi el hayâtü'd-dünyâ. Ey kavmim dedi bu dünya hayatı metaun bir kazanç yeridir, bir kazançtan ibarettir. Ve inne âhiret te hiye dâru'l-karar. Ahiret yurduysa ebedi olan durulacak, karar kılınacak hayattır. Men amile seyyi'âten Fela yezde illa misliha. Her kim ki bir kötülük yaparsa, onun cezası, onun misli bir kötülük bir cezadır. Ve men amile salihen min zekerin evünse. Her kim ki erkek olsun, kadın olsun, salih bir amel işlerse, ve huwa mümin. Yalnız o mümin olursa, mümin olarak bunu yaparsa ve ulâyı ke yetkuru cennete, onlar cennete girecekler. Cennete girecek olanlar onlardır. Yerzu'ne fiha bir gayri Onlar orada hesapsız olarak rızıklanırlar. İn le rusulena. Muhakkak ki biz resullerimize yardım edeceğiz. Valladine amenu İman edenlere de, onlarla beraber iman edenlere de yardım edeceğiz. Fil hayatı dünya, dünya hayatında ve yevme yekumul eşhad. Şahitlerin hazır olacağı günde de onlara yardım edeceğiz. Yani hesap yerinde onlara yardım edeceğiz. Rıcalın <gülüyor> la turhihim ticare. Allah'ın öyle kulları, öyle adamlar, öyle delikanlılar var ki, Ne bir ticaret ve la ne bir alışveriş en zikrillah onları Allah'ı zikirden alıkoymaz. koymaz ve ikame's selah, namazı ikame etmekten alıkoymaz. koymaz ve ita'iz zeka zekatı vermekten alıkoymaz. koymaz yekhafuna yevmen bu fihi'l kulub ve'l efzar. onlar kalplerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar kıyamet gününün hesabını yapıp ondan korkarlar onun için ne bir ticaret ne bir alışveriş onları Allah'ın zikrinden namazı ikame etmekten zekati vermekten arı koymaz Ve Hazar Zikrun Mubarekun Enzelnahu. İşte bu ayetlerimiz, bu Kur'an Allah'ın zikridir. Indirdiğimiz Kur'an'dır, ayetlerimizdir. Efentum lehu münkirun. Şimdi siz bunu inkar mı ediyorsunuz? in huve illa dil alemin bu Kur'an muhakkak ki bütün alemler için bir zikir bir hatırlatmadır bir üyüttür <coughs> <gülme> <gülme> <gülme> <gülme> zalike tetluhu aleyke minel ayat ve zikril hakim işte bu hükümler Ayetlerimizin hükümleri, biz bu ayetlerde hikmet dolu bu ayetlerimizi aşama aşama size okuyoruz. İn aladinakifaru muhakkak ki o kafirler biz zikri lema jaehum kendilerine bu Kur'an, bu zikrimiz geldikten sonra ve innehu ne kitabun aziz, evet, bu aziz olan kitabımızdır. Onlar onu inkar eder. Ve mahu ve illaz zikrun değil alemi. Evet, bu Kur'an bütün alemler için bir ücüttür. Allah'ın ayetlerini dinlerken, eğer biri dünya hayatını ahiretin önüne koymuşsa, Allah ona mücrim dedi, ona kafir dedi, onun yeri cehennemdir dedi, hatta onlar için bir mizan, bir terazi tutmayız dedi. ''Onlar dünya hayatını ahirete tercih etmiş.'' dedi. ''Hem de bunu yaparken bir de Allah'ın yoluna set oluyor.'' dedi. ''Allah'a gitmek isteyenlere de başka türlü kendine göre dünya hayatını kazanmak için yol gösteriyor.'' dedi. ''Allah'ın yolunu kapatıyor.'' dedi. ''Set çekiyor Allah yoluna.'' dedi. ''Allah'a düşman olmuş haberi yok.'' Allah'ın yoluna düşman olmuş haberi yok. Hiç bundan daha vahim bir durum olur mu? Var mıydı? Bir de onlar yaptıklarını beğenirler, yaptıkları onlara süslü gösterilir dedi. Birbirlerine süslü gösterirler. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterir. Sen hem bu dünyada rahat edersin hem de cennet senindir der. Ama Allah sen dünyayı ahirete tercih ettinse senin ahirette nasibin yok. Ama dedi dünyada yaptıklarının, çabasının, amelinin karşılığını tas tamam öderiz dedi. Dünyada çalışmış ya, dünyaya çalışmış ya. Dünyadaki hesabını tas tamam öderim dedi. Ama ahiretten nasibi yok. Ona mizan tutmam dedi. Ameli ne olursa olsun Allah buna imansız dedi. İmansız, bunun imanı yok dedi. Benim dinimi araya almış dedi. Dalga geçiyor dedi. Onunla istihza ediyor dedi. Dinini oyun ve eğlenceye almış dedi. Yani sen Rabbim bana ne söylemiş demezsen dinini oyun ve eğlenceye almışsın. Yani falan kitap şöyle söyledi, falan alim böyle söyledi, falanca şöyle söylemiş, falancalar böyle söylemiş. Allah ne söylemiş bilmiyorum. Senin dinin yok. Senin kitabın yok. Bu dinin bir kitabı var. Senin kitabın yok. Sen kitabı kabul etmemişsin. Allah'ın kitabını, ayetlerini kabul etmemişsin. Niye bu kadar keskin çizgi çizmek zorundayız? Bu böyledir de onda. Allah söylüyor onu. Hiç kimse bunu yumuşatabilir mi? Yok, sizin de durumunuz iyidir. O da siz de namazınızı kılıp orucunuzu tutuyorsunuz. Siz de cennete gidersiniz. Diyebilir miyiz? Kim söyleyebilir? Allah adına kim böyle hüküm verebilir? Ne buyurmuş ayet kerimede? Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Marlı canını veriyorsun, cenneti alıyorsun. Namazla, oruçla, hacla, zekatla alamıyorsun onu. Hem de Allah amelleri sayarken peşinden ısrarla. Özellikle ne buyuruyor? Mümin olarak. Eğer o müminse, mümin değilse ameli boşa gitmiş çünkü. O zaman önce mümin olup olmadığına insanın bakması lazım. İmanını Kur'an'a arz etmesi lazım. Amelini Kur'an'a arz etmesi lazım. Halini, İslam'ını, ibadetini Kur'an'a arz edip Allah'a göre doğru müdür, güzel midir, değil midir? Allah'a göre Kur'an'ı arz ettiğimizde, imanımızı arz ettiğimizde, eğer senin imanın yok diyorsa, senin imanın yok. İstediğin kadar benim imanım var desin, herkes senin imana şehadet etsin. Allah şahitlik yapmıyor. Amelimizi arz ettiğimizde ben cenneti kazanır mıyım, kazanmaz mıyım? Eğer Allah sen cenneti kazandın dediyse kazanmışsın. Hiç kimse kabul etmese de ama herkes sen cennetliksin dese Allah yok. Sen cenneti kazanmamışsın, hak etmemişsin dediyse sen kaybetmişsin. Cenneti kazanamamışsın. Hüküm Allah'ın olmalıdır. Ama Allah'ın kitabından, vahyinden, ayetlerinden eğer habersizsek onu anlamamışsak, anlamaya çalışmamışsak bizim kitabımız yok. Dolayısıyla böyle bir ölçümüz de yok. Kendi kendimizi kandırıyoruz demektir. Birbirimizi kandırıyoruz demektir. Bu da bizim için son nefeste bir felaket olur. Kaynar sudan bizim için ziyafet olur. Allah için baktığımızda durumun ne kadar vahim olduğunu hep beraber görüyoruz aslında. Görüyoruz ve biliyoruz. Bunun için bize düşen nedir? Yardım etmektir. Yani bir yangın olduğunda içeride birileri varsa ne yaparız? Bağırıp feryat ederiz. Evet, uyanın diye onları ateşten kurtarmaya çalışırız. Evet. Gerçekten yangın var. Feryat etmek lazım. Bu gittiğimiz yol yol değil demek lazım. Yaptığımız iş iş değil demek lazım. Bu hayat asıl hayat değil demek lazım. Asıl hayat dünya hayatı değil, ahiret hayatıdır demek lazım. Bize düşen ebedi hayatımızı kazanmaktır, kazanmaya çalışmaktır demek lazım. Allah bize sorumluluk yüklemiş. Hz. insan olma sorumluluğunu yüklemiş. Bu sorumluluğu bilenler yani feryat etmiştir. Ne demişti Hz. Ebu Keşke insan değil de bir taş olsaydım demiş. Taş. Taş olsaydım da bu sorumluluğu taşımasaydım. Allah kıyamet günü beni hüzura alıp hesaba çekmeseydi. Onun için keşke taş olsaydım. Hz. Ömer söylemişti. Keşke ölseydim. Bir daha Rabbim beni diriltmeseydi. Diriltip hesaba çekmeseydi. Öyle toprak olsaydım. Hz. Ali Efendimiz buyurmuştu, Keşke anam beni doğurmasaydı. Doğmadan ölseydim. Ölseydim de huzula çıkıp hesap vermeseydim. İşi bilenler, hesabı bilenler, sorumluluğu bilenler, bunu anlayanlar böyle söylemiş. Hesap denince bir mümin ben Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğim dediğinde, eğer taş olmayı tercih etmiyorsa bir sorun var. Gördüğümüz bütün varlıklar mutlaka bizden daha iyi durumlardır. Hepsi Rabbini hamd ile tesbih etmiş ve hiç ona isyan etmemiş. Öyle bir halleri yok. Yani bir taş, bir toprak, bir ağaç bizden çok daha iyi durumdadır. Bizden çok daha Allah'a da yakındır. Hiç isyan etmemiş. Durmaksızın aşkıyla, muhabbetle, Rabbini hamd ile tesbih etmiş. İnsanın taşa sarılması geliyor. Öyle değil mi? Huzura çıkıp hesap vermek gerçekten ağır bir iş. En büyük iş. Büyük gün. Allah kıyamet günü büyükün Büyük gün dedi. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Allah bir kuluna iki korkuyu yaşatmaz. Dünyadayken korkanlar ahirette korkmaz. Dünyadayken korkmayanlar ahirette korkar. Yani hem dünyada hem de ahirette korksun diye bir şey yok. Bir korkuyu bir kuluna iki korkuyu yaşatmaz. Dünyada korkmuşsa ahirette korkmaz. Onun için onlar için hiçbir korku yok. Onlar mahzun olmazlar dedi. Evet. Bir şey sormak isteyen var mı? Efendim Allah'ın selamını önerinizde olsun. Allah razı olsun. Bu ayet okuydu ee, Allah... İnsan ile kalbi arasına girer dediniz. Evet. Ya da Allah kuluyla gönlü arasına girer dediniz. Evet. Bunu biraz açar mısınız? Allah kişi ile kalbi arasına hülül eder buyurdu. Evet. Oraya tecelli eder. Tecelli etmesinin bir sebebi vardır. Kalpler Allah'ın kudret elindedir. Allah sen benden hiçbir şeyi gizleyemesin dedi. Benden hiçbir şey gizlenmez dedi. Buna beraber ben seninle kalbin arasına tecelli ediyorum ki her anda sana her şeyi vahyediyorum. Sana düşen kalbinden öteye bakmaktır. Kalbinden öteye. Eğer oraya bakarsan ne olur? Oradan müşahideyi oradan yapıyorsun zaten. Allah Cemal'i orada müşahede ediyorsun. Rabbinin hitabını da oradan büyüyorsun. Kişiyle kalbi arasına. Allah kalbe tecelli ediyor. İkisinin arasına girmiş, oradan tecelli ediyor. Onun için eğer Allah ile beraber olmak istiyorsak, önce bizim kendi kendimizle beraber olmamız lazım. Mesela secde yapıyoruz. Görünüşe göre Kabe'ye dönmüşüz, Kabe'ye doğru secde ediyoruz. Allah'a verin. Herkes kendi gönlündeki Rabbine secde ediyor. Öyle değil mi? Kendi gönlündeki Rabbine. Yani birinde iman yoksa, Rabbine iman etmemişse onun secdesi olur mu? Olmaz. Herkes kendi gönlündeki Rabbine secde ediyor. Belki bundan ötesini söylemek doğru değildir. Anlaşılır gibi değildir. Önce herkes bunu bilmesi lazım ki Allah onunla beraberdir ona şah damarından daha yakındır, onunla kalbi arasına tecelli etmiştir. Kul bu yakınlığı tatmalıdır. Rabbim benimledir. Ama biz onunla olamıyoruz. Kendimizle beraber olursak, onunla da beraber olacağız inşallah. Allah hepimizi Mühe ismine iman edenlerden eylesin. Amin. Ahireti dünya hayatına tercih edenlerden eylesin. Amin. Vahiy ile dirilmiş olanlardan eylesin. Amin. Vahiy ile hayat bulanlardan eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.